Buyuruyor ki: <gülüyor> <gülüyor> Men ka'ade mak'adan lem yezkuri Allah azza ve celle fihi kan alayhi min Allah kire. Kim bir yerde oturur da o makamdan Allahu Teala Hazretleri'ni zikretmeden kalkarsa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 sayısını da unutmuşsunuz. Bunların çoğunda çoğumuz kafil oturup kalkmışızdır. Zikirsiz. Ama ve öyle bunun hesabını soracağım. Ve men yusba'a masd'an le med kudillah azza ve celle fihi kan alayhi innallahi kiretun. Bir yere yatsan herhangi bir yerde yattığımız gündüz veya gece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 Lahu kalır, lahu maabise maabat maabiler, lahu o da on üçündedir. İkinci lavatsanız hu kalır, birinci lavatsanız hemce atmasanız ilah kalır. Her tarafı Mevla'nın ismi yani ha, Celle Şahri Celle-i Hu o Allah'ın sondaki o öz ismi şerif. Ondan yaşıyoruz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 Nakşi tarikatımızın halid Konu'nun reisi binlerce evliyanın serdarıdır on de eserinde görmüşüz ve diğer meşayihtan da naklediliyor Bu فَالَمَنَّهُ ذِكْرِ ki bunu da her beş vakit namazdan sonra yapıyoruz ancak iki vakit sesli yapıyoruz sabahla yatsıları üç vakit gizli yapıyoruz öğlen ikindi akşamları Naksih tarikatinde zikri cehri bit attır, yani yasak, açık zikir yok. Naksih'de gizli zikir var. Kadirî tarikatinde zikri cehri var, yani açık zikir var. O tarikatte haktır, Kadirî tarikatı haktır. onlara dil uzatmayız. Bunlar da paşımızın tacıdır, Abdülkadir i Allahu radıyallahu Teala. Büyükler. Fakat Naksihen Hazretleri hafî zikri seçmiş, gizli. Es targa ud'u rabbek bi Rabbinize yalvararak ve gizli dua yapın. O gizlilikten almış onu ayeti kerimeden almıştır. Onun sonra hayru'z-zikr'il khafiy. Zikirlelerin hayırlısı gizli olandır. Hadis-i almış onu. Ezzikrun li-leila tasma'u ve hafzatu yaziidu ala'z-zikr'el lazii tasma'u Meleklerin dahi duymadığı zikir, duydukları zikirden 70 kat üstündür. <gülüyor>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 İnsan ağzından Allah Allah teçe kalbinden ya Allah dese o, o zikretmiş olmaz. O gafil olur. Ahmed Ahmet diye ağzından söylerken dilinden Mehmedi, kalbinden Mehmedi düşünsen kimi zikretmiş olursun? Kalbinden düşündüğünü, dilinin söylediği değil. Mesela kalbi zikrettirmek. Rabbim cümlemizin kalbine zikir nasıl ihdile. Çünkü kalbi zikrederse dil zaten yolunu bulur. Ama dil mi kalp yolunu bulmayabilir. Kimileri dil alışkanlığı yapmıştır, zikir yapar gibi gözükür, kalbi boştur. Kalbinden onunla bununla uğraşır. Hiç zikir yok. O helak olur. <gülüyor>. Eğer bin yıl dese Allah bir salik, Muradi olmasa Allah'u malik, Cevap asla verilmez belki hali, izin maksut değildir belki malik, murat kıvdaati hakkı gel gidelim cemali bâkemal eseridir. Deme... Dostlar böyle buyuruyor.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 tek başına 10.000 okumuş kadar cevap yazın. Bu neyin bereketidir? Cemaatin bereketidir. Ne gibi diyelim Resulullah Efendimiz buyurdu Sallallahu aleyhi ve sellem. "Ben her sure-i yani ben her kulu Allah'a فَقَدْ an نَفْسَهُ مِنَ النَّارِ Bin kere kulü هُوَ okuyan kişi muhakkak ki canını cehennemden satın almış olur yani bir insan bin kere kulü هُوَ اللّٰهَ okusa canını cehennemden kurtardı karantisi var bir daha satmazsa tabi peki bin قُلْ هُوَ اللّٰهَ oku desem sana ne kadar da okursun?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 bu zikir meclislerinin bereketi bu. Cemaatle okunmanın bereketi. Şimdi başında ne diyoruz? Estaizu billah diyoruz. Niçin? E Kur'an-ı Kerim okumaya başlamadan Mevla bu estaizu billah ve idâ qaratel Kur'an Kur'an okuyacağın zaman festaizu billah Allah'a sunu şeytandan işte. Estaizu billah söyle, ucu billah söyle. Şimdi la ilahe illallah nedir?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 Bu öyle bir zikirdir ki bundan cünüp de müstehani kalamaz. Yani insan günük de olsa bu zikre devam etmelidir. Çünkü zikirsiz bir an geçirmemelidir. İnsan öyle bir hal olur ki günükken de ölüm bile gelebilir. Zikirsiz mi ölecek? Tevitsiz mi ölecek? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adama elini uzattı, musabaha yapacak. Sahabe-i kiramdan birisi elini çekti. Efendim Aleyhisselam diyor niye çekiyorsun elini musafağa yapacağım dedi ya Rasulullah cünübüm şu anda sen de musafağa yapamıyorum. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu innel mü'mine la yencüs mü'min pis olmaz dedi ver elini. Musafağa yapalım ne var cünüb sen yani musafağa yapılmaz mı? Mü'min pis olmaz. Ama Kur'an okuyamazsın. Ayet okuyamazsın. Namaz kılamaz ayrı davran. Ve lakin zikir yaparsın. İnsan diyelim...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 olur. Yine de kusletmekten aciz ise insan bir abdest alsa iyi olur. Yani kusledemeyecekse hiç olmazsa abdestli yatsın. Resulullah Efendimiz Sizin birinizin e, cünübiken abdestsiz uyumasını sevmem. Neden? Olur ki öleceğine rastlar Gebrail aleyhisselam cenazesine gelmez. Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki bu hadis-i şerif delalde ediyor ki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 Kim Allah'ın Kitabı'ndan bir harp okusa O bir harbe karşılık onun için ne var? Bir hasene var. Hasene ne demek? Sevap Velhasenetu bi'aşre'ye emti'aliha Bir hasene ne kadardır? Allah indinde on mislidir. Yani Mevla sevaplarda ne veriyor? Bire on veriyor. Şimdi Bir harp okuyan ne alıyor? On sevap. La akulu ben demiyorum. Elif lam mim harfun. Yani elif lam mim okuyoruz ya o bir harftir sanmayın. Belakul ben ne diyorum? Resulullah Efendimiz buyuruyor. Elif harfun ve harfun ve mim harfun. Elif lam mim kaçar? Harf? 3 harftir. Tabii bu 3 harfte ne itibarıyla? Yazılış itibarıyla. Yani yazılışta ne görülüyor? 3 harf görülüyor. Ama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 Alacak ondan bir haseni uça uça sevincinden geldik. Mevla bu soracak, bilmez mi? Bilir. dilmesi. Kulum buldun mu buldum? Kimden falan ahiret kardeşimden? Onda çok mu var? Yok ya Rabbi. O da muhtacı amma. İkimiz de cehenneme gitmekten, sonra, o beni cennete yolladı. Ona sen kerimsin. Mevla buyuracak, o kulum cehenneme girme tehlikesini göze alarak bu kadar sevaba muhtaç iken seni kendisi tercih etti de benim gibi zengin Allah'a yakışır mı onu cehenneme yollayın? Hadi tut kardeşin elinden ikiniz de gidin cennet. Bak, kıssadan çok hisseler var hangisini alabilirseniz, alabileceğiniz kadar alın da, demek istediğim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 15 harfte ne alırsın? 150 hasene. E 10 kere tekrarlasan 1500 e 10 bin kere tekrarlasan 15 milyon. Hasene. Düşün. Şu cemaatın her birine nasip oluyor. İnşallah. Mahrum olan olmaz mı? İznillah. Hımülkav plaçka kim Onlar benim dostlarımdır. Zikreden kullarımdır. Onlarla oturan mahrum olmaz buyuruyor Allah'ımız. hadice kutsi kutsî burada boş yok. Toptan baza Kim girerse nasibini alacak. Yeter ki iman olsun. Ya bu durumda şimdi bu tevhidi ayet niyetiyle tekrarlamak için Estağhizülâ diye başlıyoruz. Talemen Nehu diye başlıyoruz. Tevhid'i on kere okuyoruz beraber inşallah mizanımızı dolduracağız inşallah sevaplarla, kafatlarla döneceğiz inşallah şimdi okuyalım beraberce ondan sonra kevhidin fazileti hakkında da birkaç hadis-i şerif rivayet ederim size inşallah Estaizu billah fe ennehu ya صراخا غير الله بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا من الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات على أكمل العالمين جيد. tecvit üzere mehariz-i hırûfer yaet edilmesine bağlıdır. Hiç olmazsa siz efendim e, hafız olacak haliniz yok bu, bu yaştan sonra e, talim tecvit ve çoğun tam okuyacak haliniz yoksa kelimeyi i tevhid olmazsa öğrenmek lazım. Bak la derken la'yı çekeceğiz. En az bir elif 4-5 elife kadar yolu var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 لَوَاَنَّ السَّمَالَاتِ السَّبْعَةَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِهِ وَالْاَرَضِينَ السَّبْعَةَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِهِ وُضُعْنَ ف۪ي كَفَهُ فَلَا اِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ف۪ي كَفَهُ لَمَالَتْ بِهِنَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ Eğer yedikat kat gökler içindekilerle beraber ben hariç, yedikat kat yerler içindekilerle beraber ben hariç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 baz çok az onlarla da cennete mi gidebilecek sevap tarafı hiç bir şey yok umudu kesmiş yani zaten ben bu vaziyette cenneti boyladım da bu ne olacak öyle beklerken bir bir takı diyor tefsirde küçücük bir kağıt parçası şöyle gelecek şu kadar uça uça uça herif heyecan toruk noktasında tabii adamın kalbi buraya gelecek ya bu ne demektir ya?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 zaten battı yemeyen gider zaten batmış. E, Sağa konsa da o kadar kağıtla sağ ne yapacak sağ taraf o kadar bir kağıt. kurtarım. Sen bir de o küçücük kağıt parçası sağ tarafa konur konmaz o sağ taraf bir kalktı havaya taştı sevaplar sol taraf bindi aşağı. Melekler de bu adam neydi bu kağıtta ne yapmış da geldi buraya bir de bakarlar ne yazıyor onda La ilahe illa tanesi. Bu işi görüyor ya. Bu iman kelimesi bu. Eftalu <gülüyor> zikri zikirlerin en üstünü <gülüyor> La ilahe illallah ondan üstün zikir yok Eftalu ma kultuhu ene ve annebiyyune kabli La ilahe illallah Benim ve benden evvel geçmiş bütün peygamberlerin söylediği dua ve zikirlerin en üstünü kelime tevhid ki ondan üstün biziki hiç bir peygamber de yapmamış. İşte helal hepimize nasip oluyor. Men kana zikru kelame la ilahe illallah dakhala'l cenne. Son sözü tevhid olan cennete girdi. Resulullah Efendimiz müjdeliyor. Son söz. Şimdi okuyoruz ama Allah'ım son nefeste de nasip eyleye. Sonra bir de engel koyarlar adama dedirtmezler ha.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 müezzinin birisi tefsirde ne yazıyor? 30 sene Allah rızası nezan okumuş parasız pulsuz sırf Allah'ın 30 sene öleceği vakitte Kur'an istetti dediler ki bak 30 senez müezzinin yaptı son nefeste Kur'an nasip oldu ona bak Kur'an istedi Kur'an öpecek bir de demesin mi ki ben bu Kur'an'a küfrettim Allah dediler bu neymiş var? öyle geberdi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 Hani senin teheccüdlerin, bu kadar namazların, ibadetlerin, Allah için ağlamaların, hayırların ben seni çok iyi adam gördüm, görüyordum. Dedi ki hiçbirini Allah için yapmamıştı. Bak son nefeste, çıktı meydana. Yoksa ihlas, edersin iflas. Allah için iş yapmayanın sonu nedir? Gösteriş desinler Ben Allah'a muhafaz etsin hepimizi. İşimiz zor, ne haldeyiz. Mevla ile aramızdadır o, kimse bilmez onu. Onun için,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 olacak. 5000 bin keresi tutup bir saat biterek. Sen beş saattır ediyorsun. Ben seni bilmiyor muyum? Sen gıybet dedikoduları bırak, fuzuli lafları bırak, programları bırak, 50 bin çekemezsen. Vaktin bol. Ama fuzuli işler müdürlüğü yapıyorsun. Efendiler, Evliyaullah nasıl oldu? Halil Nurullah İzdağravi Hazretleri meşahimizden tekkede yatan her gece 70 bin kelime tevhid, 700 Kur'an okumadan namaza çıkmazdı sabah.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 Ama sen la ilahe illallah dilinde ben Allah'ın dostlarından öylelerini ziyaret etmiştim talebelliklerimizde falan. He? Yaşlı mübarek zatlar diller hiç konuşmuyordu ama devamlı ıslak yaş zikirler. Efdalul a'mal indamu min Amellerin en üstünü ölürken dilin Allah'ın zikriyle ıslak olarak ölmendir. Bu kime nasibtir? Dili zikirle ıslak yaşayanlara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 zikirsiz ilim de kurtarmaz. Çünkü ilim zikri emrediyor. Kur'an, sünnet zikri emrediyor. İlmiyle amel etmeyene ilmi menfaat vermez. Resulullah Efendimiz diyor ki Allah'ım yâvüdü ilimden sana sığınır. Amel edilmeyen ilim sahibine vebal. Hidayeti arttırmayan ilim Allah'tan sahibini uzaklaştırır. Başka bir şey yaramaz. Rabbim cümlemizi bildiklerimizle amele muvaffak eylesin ki amel etme bildikçe okudukça dinledikçe Allah'tan uzaklaşmamız artar. Allah muhafaza etsin. Dinlediğinle amel edeceksin. Bir şey duydun mu? Yapacaksın. Ben la ilahe illallah mümkünen biha Tevhidi şüphesiz inanarak okuyan cennete gider. Elhamdülillah şüphemiz yok. La ilahe. Hiç ibadete layık yok. La mabudat.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 çünkü La ilahe illallah sözünü ne yaptın? Bozdun. La ilahe illallah okuyan adam bütün Amentü'ye inandım demektir. Yoksa sen birini inkar ettin 70 bin çek günde. Hava ne alırsın? O ayrı bir dava. İman ile okuyacak. Şüphesiz de zerre kadar şüphe etse, 20. asrına kısas devri geçmiştir. Yok hırsızın kolu mu kesilir? Yok efendim mi? Miras taksiminde böyle mi edilir?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 sabah bile yaparsın. Günde bir kere bile yaptınız, kerker değil mi? Hemen madem 5 vakit yapamıyorum, hiç yapamam. yapmayayım bari de. Ulan 5 öğün bir öğün yemez misin? Oho bir öğün buldun daha çok iştahlanırsın Aç aç kaldım yemedim diye. Yani ne kaparsan kardır. Enaayli gitme. 5 vakit yap dedim e, bir vakit yap. Ne yaparsan kar. Yani bir gün yapamadın mesela öbür gün yap. Gevşeklik yok. İnşallah beş vakit bu devam etmekle beraber, yalnız salavat-ı okuduğumuz beraber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 olalım, bir araya toplanalım, dünyada birleşelim ahirette de Habibin'in sancağı şerifi altında cem olalım inşallah. Aa. Dünya üzerinde şeriat, sünnet elini, ehl sünnet ve cemaat üzerinde hile kuran Yahudi ve Nasarai ve yandaşlarını bütün hilelerine hudan hud ve tuzaklarına sen düşür yarabbi, hilelerinin başlarına makus eyle ters döndür yarabbi. Sen ehl sünneti aradan halas eyle yarabbi. Amin, diyelim dillerimizin nar ve rahimdan Amin. Amin. Allahümme inna eselükel jenne. Ama qarrab eyleyha min qavlima amel. Ama qarrab eyleyha min qavlima amel. Allahümme inna eselükel min khayr. Ama eselükel min nabiyyükel Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama üyükel müşerr. Mestanake min Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ente almustan. Ve Ve ala hule ve la quvete illa billahi aliyyil azim. Sallallahu <Sessizlik> ala Ya rabb, şurada cemaatimiz kadın erkek ne hayırlı dilekleri varsa o hayırlı muratlarıyla döndür ya. Amin. Boş döndürme ya Rabb. Amin. Çıkmadan katbedeli şey yazma senat. Afa kalkın günahlarınızı sevaba döndürdüm nidasıyla müşerref eyle ya Rabbi zikir meclislerinin bütün faziletlerine nail ve mazhar eyle ya Rabbi İçimizde hastalara ve hastalarımızda bu bizde dua ısmarlayan hastalara acil şifa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 Amin. Bi hurmet tahâ ve yâsîn. Bi hurmetin nebiyyil emîn. Sallâllâhu teâlâ alâ seyyilnâ ve hümetin ve alâli sohbil muaynettayibînettahirîn Selâmün aleyhisselîn ve hamdül âlemîn. Allah hayırlarımızı daim etsin. Defteri kapanmayan dostlarına ilhak eylesin. Yaşadığı müddetçe amel-i salihine meşgul olup, öldükten sonra da mahser sefahına kadar hesap açtıran uyanıklar zümresine ilhak eylesin. Amin. Selâminu <Sessizlik> aleyhi mürselînü el-hamdülü a-rabbilâlemîn ilâ şerefin nebîmâ aleyhi ve sâmi şâfîn âlâ ammâdnâ ammâd-l-müslimîn